Sivil itaatsizlik. James Hansen, Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Araştırmaları Kurumu NASA Goddard Enstitüsü Başkanı. Eğer El Kaide'nin gizlice ve yeni bir terörist teknik geliştirmekte olup bununla dünyadaki su kaynaklarını kullanılamaz hale getirmeye, o milyonlarca insanı yerlerinden, yurtlarından etmeye ve gezegenimizin tamamını tehlikeye atmaya hazırlandığını öğrensek Herhalde çılgına döner, bu tehdidi bertaraf etmek için elimizdeki tüm olanakları seferber ederdik. Ama işte bu noktada biz kendi kendimize tam da bu tehdidi yaratıyoruz. Bir dizi yeni araştırma, sevgili gezegenimizi uzmanların beklediğinden çok daha hızlı bir şekilde kızarttığımızı gösteriyor. Bir iklim ve enerji konferansında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve iklim değişikliğiyle mücadele cengaveri Al Gore'la karşılaştım. Bu konuya büyük bir tutkuyla yaklaşıyor, ölümcül tehditlerle boğuşmamız gerektiğini söylüyordu. Dünyanın atmosferini açık lağım gibi kullanıyoruz dedi buna ve belki de delikanlılık çağındaki oğlum da yanımda olduğundan gençlerin barışı protesto gösterilerine girmesi, yeni karbon salım kaynaklarını durdurmasını teşvik eden sözler sarf etti. Neden gençlerin bir araya gelip kömürle çalışan termik santrallerin yapımında kullanılan iş makinelerini engellemediklerini, buldozerlerin önüne geçmediklerini anlayamıyorum doğrusu?